Her bakan görmüyor. Görmek lazım. E göremiyoruz o vakit irfan yoktur. İrfan azalmış. İmanın nuru kıt almış. Onun göremezsin. Çünkü Cenab-ı Peygamber iki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem اِتَّكُوا فَرَاسَتَ الْمُؤْمِن۪ينَ فَاِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Sadaka Resulullah. Siz müminlerin ferasetinden korkunuz. Onlar baktığı vakitte Allah'ın nazarıyla bakarlar ve görürler diyor. Görmeyen adamı demek ki imanının nuru hazır, göremiyor. Gözüne miyop var göremiyor demek ki. Maredim yoktan bahsediyorum yani. Baş gözden bahsetmedik, kalp gözünden bahsettik. Baş kulağından bahsetmedik, kalp kulağından bahsettik. Yani görmenin şartları var. Çünkü biz görmedir diye bakın daha yalnız baş gözüyle gördüğümüzü görüyoruz biz. Öyle değil. Bir de bir batın gözü var insanın. Batın gözü olmazsa olmaz o iş yürümez. Kimin batın gözü görmedi o âmadır. ne bak ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? İsra 17 ve men hazi ama ve hu fi ama ve adamü şevil. Burada ama olan orada ama olur. Yani baş gözü kör olan kör olan ahır kör olmaz. Hakkı görmeyen yani baş gözü görüyor ama kalp gözü görmüyor. Ona ama diyor Allah. Görmüyor çünkü o kör olacak bu, kötü galemde. Hatta <gülüyor> şure'de haza Es-sayyisi ve men arada anzikri fe inne lahu'l me'işeten dinke ve ahsure ru'ye'mel kıyamete ama kale rabbi lima hasarteni ama ve kat kuntü masira. Vesedekallahu el aziz. Ma'nayı münife. Zikri de yüz çevirenler. Zikri ilahi buradan manası mücerret böyle esmanın zikri değildir. Kim ki doğrudan, güzelden, haktan, Allah'ın Resulünden, Allah'ın esmasından, Allah'ın sıfatından, Allah'ın rahmetinden, Allah'ın lütfünden, Allah'ın verdiği nimetten yüz çevirir. Biz onun dünya yüzünde maaşiyetini, Darklarız diyor. Geçimini diyor, geçimini. Bu geçim meselesi çok miyim? Yani paranın çokluğu değil. Milyonlara malik oluyor, ağzının tadı yok. Milyonlara maliktir, bir lokma ekmeği ağzına almaya müsaade etmiyor doktor. Bir pari şeker ağzına alamıyor. Şeker hastalığına aramış herif. Ha, sakın ha. Şekerlikle yemeyeyim deme. Malları dikersin. Ödüp atıyorum de. Yani dünya diriliği yok hiç. Dünya diriliği yok. Dünyada hiçbir zevki, şevki, sefası yok. Çünkü dünyanın da zevki, şevki, sefası Allah'lı gönülledir. Kim inandı, kim dinlendi, o dinlendi. Yani kim din sahibi oldu, o dinlendi. Kim inandı, o kimse payidar oldu.